Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu Elvan Cantekin Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık radyodan 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Elvan Cantekin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 Elvan merhaba. Hoş Merhabalar. Merhaba. Evet efendim bugün iki konuğumuz olacak. Telefon bağlantıları ile ulaşacağımız. İlki Profesör Doktor Sinan Akkar hocamız. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasıthanesi deprem mühendisliği bölümü öğretim üyesi. Ve e, ikinci bölümde de Profesör Doktor Haluk Doğan hocaya bağlanacağız. Ve kendilerinden İstanbul deprem çalıştığından hareketle de gelecekte neler yapılması gerektiğini e, düşüncelerini alacağız. Evet şimdi telefon hattımızda Sinan Akkar hocamız var. Hocam merhabalar. Merhabalar Güran Bey. Elvan Cantekin'le birlikteyiz stüdyoda. Size... Merhabalar Sinan Bey. Merhabalar Erban Bey. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben e, çok kısa bir bilgi verdim ama onun dışında da e, sizin özellikle İstanbul deprem çalıştayında afet risk transferi oturumunda yaptığınız bir sunum vardı. Öncelikle afet risk transferi dediğimiz zaman ne anlamamız gerekir? Dinleyicilerimize bunu aktarabilir misiniz lütfen? Sonuç itibariyle tabii pek memnuniyetle Güran Bey sonuç itibariyle bir takım doğa olayları deprem gibi eğer siz bunlara hazırlıklı değilseniz bu doğal ayları afetler haline geliyor ve e, bizim hepimizin e, bir şekilde e, dikkati almamız gereken vazgeçilmemiz olan bizim yaşamımızı kolaylaştıran araçları da riske yani e, bunun bunları bunlar üstünde bir risk doğuruyor ya yani bizim şu anda benim benim konum olan mesleğimle ilgili olan e, bu bir şeylerde e, işte binalarımız söz gelimi sonuçta siz deprem gibi bir doğa olayının e, eğer gerekli e, önlemleri alamıyorsanız afete dönüşmesi sonucunda oluşacak hasarları yani riskleri bir şekilde minimize edecek e, finansal boyutta bunları e, farklı şekillerde karşılayabilecek araçlar geliştirmeniz lazım. İşte AFET risk transferi sonuç itibariyle bu riski bir şekilde minimize edecek insanların hayatlarına en az şekilde engelleyecek en az şekilde etkileyecek şeylerin, araçların oluşturulmasıyla alakalı. Bu evet. riskleri bir şekilde siz Minimuma, tra, minimuma indirgecek e, transfer yollarına e, şey yapıyorsunuz, e, çalışıyorsunuz veyahut da onlarla ilgili yöntemleri geliştiriyorsunuz. Ee, Sinan Bey bu sadece bireyler için geçerli değil sanıyorum değil mi? Yani mesela işte e, yönetimler, e, devletler içerisinde geçerli olan bir şey. Bu bir şekilde de, riskin transfer edilmesi gerekiyor. Evet, riskin, riskin bir şekilde minimize edilecek şekilde transfer edilmesi gerekiyor. O Riskin e, oluşturduğu negatif e, e, hasarı e, bir şekilde siz gösterebilecek araçlar, bileşenler bulmanız gerekir. Şimdi risk transferi deyince esasında yani bu şekilde e, tanımladığımız zaman e, halkımız için dinleyiciler açısından en önemli, e, en önde gelen örnek e, bu doğal afet sigortaları. Ee, ve zorunlu deprem sigortası diye adlandırdım. Sigorta şekli. Bir de isteğe bağlı diğer sigortalar var. Ee, bunun dışında başka yöntemler var mı? Ee, yani bizim halkımızı yani halkımızın genelini... ...veyahut da işte bir şekilde iş sahibi olan e, insanların genelini e, şey yapacak... ...ilgilendiren, deprem açısından ilgilendiren ya da de deprem, depremin tetiklediği yangınlar açısından ilgi, e, ilgilendiren en büyük iki şey... ...bunlar benim bildiğim kadarıyla. E, peki e, işte e, bir takım başka şeyler, e, araçlar ve e, enstrümanlar da söz konusu galiba değil mi? İşte e, bu, bu, bu konuda en azından e, Afet'in hani... E, ...ekonomiye etkilemesinin filan da... ...engellemek açısından... E, ...yahut da bu <gülüyor> etkisi azaltmak açısından... E, ...bir takım önemli... Evet, <gülüyor> e, bir, ...bir takım e, yöntemler daha var... E, ...onlar nedir? Şimdi şöyle bir şey... ...aslında o yöntemler sonucunda bu riski... transfer etmeye başlıyorsunuz... ...yani DASK olsun... veya da zorunlu olmayan... E, ...sigorta olsun... ...sonuçta size bir... E, ...şekilde o riski... ...nasıl transfer etmeniz gerektiğini... Ve, veyahut da onlar da Bu riski aldıktan sonra üstlendikten sonra Onu başka şekillerde transfer ediyorlar İşte bu süre ediyorlar hı hı. O şekilde e, Yani mevcut Potansiyel tehlikeyi Riski biz En hafif şekilde En az size etkileyecek şekilde Minimize ederek e, e, Neyse süreciniz İşiniz de işiniz Hayatınız ise hayatınız bunu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Yani DASK olsun veya işte zorunlu olmayan sigortalar olsun, hep size bu şekilde yollar gösteriyor diyebilirim ben. Şimdi DAS zorunlu bir sigorta. Zorunlu olmayan sigortalar dedik. Evet. O zorunlu olmayan sigortalar konusunda biraz bilgi verebilir misin? Ya yani bu zorunlu olmayan sigortaları genellikle yani bir iş yeri işleten e, e, kişiler daha, daha çok şey yapıyor bir iş yeri, bir fabrika e, işleten e, şahıslar firmalar bunu daha çok e, tercih ediyorlar. Sonuç itibariyle işlerinin durmaması bir afet sonucunda depremden bahsediyoruz bir afet sonucunda o işin aksamaması lazım çünkü iş aksadığı zaman e, ona bağlı sektörlerde yavaşlamalar oluyor veyahut da oradaki çalışanlar mağdur oluyorlar bu tip bir durumda, e, bu tip bir durumu minimize etmek için kendilerini yaptıkları işle doğru orantılı e, emin hissetmek için sigortalar yapıyorlar. Bu da işte zorunlu olmayan, e, depreme karşı zorunlu olmayan veyahut da deprem sonucu oluşacak farklı şeyler olabilir ki başına, bunların başına yangın geliyor. Bu tip e, istenmeyen durumlar için kendilerini sigorta ediyorlar. Evet, e, hocam e, özellikle e, doğal afet sigortasının geldiği e, nokta ve e, seviye açısından nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Aslında şöyle, bizde DAS oldukça, yani bu zorunlu sigorta diye tabir ettiğimiz DAS oldukça iyi e, çalışan bir e, kurum. Evet. E, yani problemlerin nereden kaynaklandığı, kaynaklandı, işte işte ki bir defa operasyonel olarak çok hazırlıklı bir yapıya sahipler. Bir de çok beraber, küçük bir yapı değil mi? Örnek bir e, teşkilatlanma. Yani, bir teşkilatlanma aslına bakarsanız. Bununla evet. beraber de her şekilde kendilerini e, yenilemeye de, güncellemeye de e, çalışıyorlar. Evet. E, bu e, Daha önce sizinle Gören Bey bir program yapmıştık. Doğru. Evet hocam. E, bu deprem e, tehlike haritaları yenilendikten sonra ki bu çalışmaya da dask bir şekilde destek vermişti akabinde depremle alakalı zorunlu sigorta primlerinin güncellenmesi konusunda yine bir çalışma başlattılar bu çalışmaya da Türkiye Türkiye deprem Vakfı aracılığıyla başlattılar ve bunun sonucunda gene bu zorunlu deprem sigorta primlerinin güncellenmesi gerçekleştirildi. Ben de e, hasta kadar burada bir rolüm vardı, bu rolü oynadım. Arkasından e, benzer şekilde Türkiye Sigorta Birliği de zorunlu olmayan e, deprem sigortalarının yine bu güncellenmiş deprem tehlikesi haritalarıyla beraber e, nasıl değişeceğini, nasıl değişmesi gerektiği ile ilgili daha fazla paralel olacak bir Çalışma başlattık. Yine yani Türkiye'de deprem vakfı bu konuda e, projenin çatısını oluşturdu. Farklı üniversitelerden konularındaki e, uzman öğretim üyeleriyle beraber e, bu iki proje gerçekleştirildi. Ve sonuçta bu primler, yani her iki durum için primler, şu anda Türkiye'de güncellenmiş durumda. Bildiğim kadarıyla Daskın e, güncellenmiş, revize edilmiş primleri resmi gazetede de veyahut da işte resmi kanallar tarafından da onaylandı. TSB içinde aynı süreç bildiğim kadarıyla devam ediyor fakat sonuçlanmak üzere yine aldığım e, haberlere göre. Evet bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda yurt dışındaki e, benzer sigortalar konusunda da e, bilgi sahibisiniz. Özellikle örnek alabileceğimiz e, bir iki şey var mıdır e, sigorta ee, örneği var mıdır acaba? Aslında yani bu bu tip konularda e, önce araştırmaları Öncü öncü çalışmaları yapan ülkeler içerisinde ben yani Yeni Zelanda'yı e, sayabilirim. Evet. Yeni Zelanda bu konuda yine e, e, güzel işleyen bir sisteme sahip. E, Birleşik Devletler bu konuda e, ciddi anlamda çalışmalar yapıyor fakat oradaki yapı e, daha da farklı olmasından dolayı belki. E, tepremle ilgili sigortalar işte iş birazcık daha profesyonel olarak gidiyor. Fakat ben size e, bu Yeni Zelanda'yı bize işte iş açısından benzediği için e, örnek olarak şey yapabilirim verebilirim. yalnız burada Güran Bey önemli olan nokta şu, Biz bu işte risk transferi dedik. O bu risk transferi sırasında sonuçta. Mesela depremle alakalı e, mali kayıpları bir şekilde e, bu havuzu yöneten kişilere ki burada mesela biz DAS'tan bahsediyoruz veya da TSB'den bahsediyoruz bu konuda bu konu e, yani o mali kaybın ne ile ilgili bir model sunmanız lazım. Evet. Bu modeli sunarken de aslında yaptığınız çalışmalarda. Yalnızca deprem yer hareketinin sonucunda oluşan tehlikeyi değil, bu tehlikenin yapılara nasıl sirayet ettiğini ve sonuçta bu yapıların ne derecede hasar gördüğünü de modelinizde belirtmeniz lazım. Onun sonucunda da bu hasarı kuruşlandırmanız lazım. Yani bir iki tane bileşenle beraber siz bu süreçte asıl karar verici mekanizmaya e, senaryoların sonucunda nasıl bir mali portre portreyle karşı karşı karşıya geleceklerini söylemeniz lazım ve bunun sonucunda da e, onlar kendi önlemlerini tedbirlerini e, mesleki bilgiler bilgileri dahilinde almaları lazım e, yani bunu işte e, Zeylanda'da da bizim Yeni Zelanda'da bizimkine benzer bir şekilde bir süreçte yapıyorlar e, biz de aynı şekilde bunu e, hani e, bu süreci işletiyoruz. E, fark ne? Fark şu, Yeni Zelanda ile Türkiye'nin boyutlarını nüfus olarak şey yaparsanız dikkate alırsanız, yani kıyaslanmayacak kadar daha e, ve bina sto stonunda ...dikkat alırsanız çok daha büyük bir riske sahip olduğumuz aşikar ya. Yani. Çok açık. Orta evet. Güzel. Evet. Evet. Peki bu e, primler hesaplanırken ya e, bir işte. Ee, yani depremselliği o bölgenin e, o, o önemli. İkincisi bir de e, şimdi bir bina havuzumuz var o bina havuzu içerisinde DASK tamam zorunlu bir sigorta ama biliyoruz ki bu e, şey e, sigortalanma oranı hala istenen seviyelerde değil. Hatta hatta e, geçmişte biz e, DASK yöneticileriyle yaptığımız bir e, şeyde, görüşmede gene şöyle bir şey almıştık. Bu DASK'ta sadakat da çok ciddi. İşte e, evini iskan almak, doğalgazı bağlatmak, ne bileyim elektrik, elektrik su bağlatmak için insanlar DASK'ı yaptırtıyor ama ertesi sene bunu yenilemiyor. Ya, doğru. Bizim Millet olarak özelliklerimizden bir tanesi. <gülüyor> evet. Aslında, bu konuda çok... E, riskin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Evet. Bu anlamda. Evet. Yani, yani o, öyle o, öyle bir sorun varken... E, şeyi, e, hani Toplam riskin ne olduğu konusunda hesaplamayı... E, mevcut DASK'lı bina üzerinden mi yapılıyor? Yoksa e, o bölgedeki bina e, havuzu üzerinden mi yapılıyor? <gülüyor> Şimdi şöyle. Yap yani DASK'ın yapılanmasını... Yani hani biliyorsunuz tabii... Bu, burada e, daire başına bir e, sigorta primi ortaya çıkıyor. Evet. Metrekare hesabı. Metrekare hesabı üzerinden yani, ve de kaba inşaat evet. yaptı. Neyse. Yani Belki bir inşaat yani, şey, bir fiyatları evet. üzerinden. Yani e, şu, yani şöyle bir şey. Sonuç itibariyle metrekare o binanın yapım yılı işte kat adedi. Buna göre bir e, ellerimde şey var. E, fiyat listesi var. Bunun üstünden e, bu primi siz e, sürekli ödüyorsunuz. E, bir deprem te, bir depremle karşılaştığınızda e, istemesini değer yer binanın hasar görseydi Derslik de bu hasarı bir şekilde yapısal hasarı bir şekilde kompanset etmeye çalışıyor. E, geri ödüyor e, geri ödüyor. E, sonuçta böyle bir şeyi var. Ama biz hesaplarımızı yaparken e, tabi daire başına diye bir şey yapmıyoruz. E, Bina binaların binaların binaların evet e, genelinin üstünden bir hesaplama yaptınız. E, bu da e, esasında işte İstanbul'da bile yüzde otuz e, das sigortasız binanın e, dikkat alınması gibi bir sonuç doğuruyor. Hayır, şöyle yani aslında şöyle yani, yet, yani burada e, modelleri kurarken şunu yapıyorsunuz daşlı e, da sonuçta kendi almış olduğu riski de transfer etmek istiyor. Yani kendisi bir şekilde bu riski e, tamamıyla karşılamak yerine bunu reo ederek o riski transfer de etmek istiyor. Sonuçta e, farklı farklı modeller çalışılıyor burada. E, İstanbul'da yalnızca e, işte DASK'ın e, portföyündeki yani e, sigortalamış olduğu binalarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Bu onlara Genel e, olarak kendi risklerini şey yapıyor, e, belirtiyor. Bir de bunun üst sınırı olarak da tüm İstanbul'u bir şekilde e, modelleyip sonuçta bütün İstanbul'daki e, deprem sonrası hasar durumu nedir? Bunu da tahmin edebiliyorsunuz tabii. Her ikisinde de DASK üst sınır, alt sınır yani DASK etkileri bunları e, dikkate alıyorlar fiyatlandırmalarını yaparken. Evet, Sinan Hocam ben sizi tanıtırken e, ihmal ettim söylemeyi. Evet. E, Türkiye Deprem Vakfı'nın yönetim kurulu üyesisiniz aynı zamanda ve evet. DASK Deprem Sigortası Ön Fiyatlandırma Değerlendirmesi başlıklı bir projeyi de gerçekleştirdiniz. Evet, bu evet. projede, evet. Çalıştım ben. Evet. evet ve orada da e, dünyadaki literatürü e, taradınız ve bütün bunların sonucunda e, sizin öngördükleriniz veya bu raporu e, sunduğunuz ilgili kuruluşlar e, rapora nasıl yaklaştılar? Tabii en başta e, DASK'ı kastediyorum. Onun dışında e, merkezi e, yönetime ve e, yerel yönetime, İstanbul yerel yönetimine de sunuldu mu bu rapor? İstanbul'da yerel, yerel yönetimine biz bu raporumuzu sunmadık. Çünkü sonuç itibariyle e, dediğim gibi e, DASK'ın bir takım talepleri sonucunda e, veyahut da TSB'nin e, hedefleri sonucunda bir çalışma gerçekleştirildi. TSB'nin hedefleri tabi DASK'ın hedeflerinden çok daha farklı. Farklı olur. elbette. Birazcık daha, birazcık daha farklı bir kesime yönelmiş durumdalar. NAS'da e, bu çalışmaları yaparken yani bu çalışmaları bizden talep ettiğinde e, konut tipi yapılar için e, İstanbul tabii onlar için çok önemli. Çünkü e, hem tehlikenin yani deprem tehlikesinin hem de riskinin çok yüksek olduğu bir şehir, şehir İstanbul. Fakat tüm Türkiye genelinde işte farklı konut, konut tipi farklı yapıların e, primleriyle alakalı ee, bizden e, bir çalışma talep etmişti. Sonuçta biz bunları e, kendileriyle paylaştığımızda çok ciddi anlamda bu konu yani e, bizim sonuçlarımızı önemsediler haliyle. Zaten talep kendilerinden gelmişti ve buna göre de e, kendi politikalarını geliştirdiler. E, devlet kademesinde açıkçası ben hani o aşamada bir şey size söyleyemiyorum çünkü yanlış olur devlet kademesine gittiği zaman bu çalışmalar nasıl değerlendirildi biz hazinede bir takım sunumlar yapmıştık yani hazine müsteşarlığında evet. artık yani orada da çok büyük ilgiyle ve dikkatle bu e, e, sunumlar dinlendi zaten e, bildiğim kadarıyla lütfen e, yani ben tüm işleyişi e, yani devlet kademesinde bilemiyorum o yüzden yanlış bir bilgi vermekten yok rica ederiz hocam başlayayım. elbette Haklısınız. ama şöyle bir şey var zaten bu tip çalışmalar Mesela devlet adına hazine müsteşarlığı tarafından onaylanmazsa ger yani gerçekleşmiyor o e, revizyonlar bir şekilde hayata geçmiyor benim bildiğim kadarıyla yani prim olarak evet. sonuçta e, yani hem TSB kanundunda hem de DAS kanundunda e, hazine müsteşarlığının onayıyla bu primler e, gün, güncel halde. E, işlemeye başlıyor. Evet. Benim bildiğim Ve her iki durumda da her iki projede ciddi anlamda mesela hem TSB hem DASK hem de hazine kanadı sonuçları ilgiyle ve sorgulayarak da şey yaptılar. Yani biz bir kere de gitmedik. Yani birden fazla bu tip toplantılarda bulunduk. Her toplantıda da belli noktalarda sonuçlara nasıl ulaştığımızı buradaki belirsizliklerin neler olduğunu her şekilde sorguladılar yani. Ve buradan aldıkları bilgileri de tabii sahada tabii işleyiş ayrı oluyor. Elbette. Abi, sahadaki o işleyişe bir şekilde uydurarak bu en son primleri elde ettiler. Sinan Hocam şimdi şöyle bir soru aklıma geliyor benim. Bu şeyi yaparken prim belirlenmesi için ön değer prim belirlenmesi galiba değil mi onunla da? Evet. Bu yapılırken şeyin yapının bulunduğu bölgenin depremselliği değil mi? Ve de yapının özelliklere dikkate alınıyor. Onun Doğru. dışında başka bir faktör söz konusu mu? Debiliriz. Aynı zamanda şuna da dikkat alıyoruz. Yani yapının bulunduğu bölgedeki deprem tehlikesi, siz depremsellik diyorsunuz evet, evet. E, yapının kendisi evet. o deprem tehlikesi altında ne tip hasarlara maruz kalabilir bunu bizim bir şekilde hesaplamamız lazım. Sonuçta bir de bu e, hasarların onarım maliyetleri evet. bunları evet. da dikkate almamız lazım ki toplam mali kayıp e, ortaya çık. Hı -hı. Ee, burada Bu noktada böyle şey risk e, şeyini faktörünü arttıracak bir uygulamada çoğu zaman şey oluyor kamu uygulamaları yani o, o bölgede ne bileyim işte e, söz konusu bölgede bir doğalgaz şey var e, altyapısı var e, do, bir doğalgaz e, anabor şey geçiyor hat geçiyor ya da e, e, belki işte bir gölet var. Ee, hmm. bir baraj var ee, deprem sonunda yıkmış şey olacak silosu, Petrol silosu var filan burada ya bu bir kamu uygulaması ya yattı başka üçüncü e, tarafın uygulamasından ortaya çıkan e, ilave riskler bunun primlendirilmesi söz konusu olabilir mi e, dikkat alınıyor mu bunlar şöyle bir şey yani bunları e, şöyle e, konut aslında sizin bahsetmiş olduğunuz gibi mesela oradan bir doğal gaz Boru hattı geçiyor. veya da işte sonuçta orada bir baraj var, gölet var. Hani deprem sonrası bu gölet görevini görür mü, göremez mi? Bir gövdesinde çatlama olur mu, olmaz mı? Bunlar ayrı ayrı dikkate alınan e, çalışmalar. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. E, herhangi bir büyük çaplı projede, yani işte bir e, şehrin e, doğalgaz altyapısı, veya da büyük bir barajın inşası veya da bu süreç içerisinde oluşabilecek tüm riskler. Aslında bunlar hani doğru yanlışı söylemiyorum. ya yani bu model çok iyidir, bu model çok kötü şeklinde söyleyemem. İşte İşleyiş, işte işten bahsediyorum. Hepsinde eğer bölgede deprem tehlikesi veya da sonuç itibariyle o bölge e, önemli bir e, bölge ise her şekilde bu risk hesaplamaları yapılır. Ayrı ayrı o hizmeti sunan bütün sistemler için yapılması gerekir ve yapılır. Zaten kredilendirme kuruluşları o tip bir şeyi görmeden, o tip bir hesabı görmeden e, kredilerini vermezler aslında. Ee, bu teoride mi geçerli <gülüyor> yoksa pratikte de oluyor mu? Yani e, mesela Melen barajı üzerindeki e, şey Melane Nehri, nehrindeki üzerindeki barajda çatlaklar ortaya çıktı mesela. Orası da işte sonuçta o bölgede de bir takım ufak da olsa faylar var. Hatta... Şöyle. Melen Barajı çok büyük bir proje evet. biliyorsunuz. Melen Barajı inşa edilirken mutlaka mutlaka ve mutlaka bir deprem tehlike hesabı yapılmıştır. Ve sonuç itibariyle orada deprem etkisi altında baraja tesir edecek yükler hesaplanmıştır. Şimdi ben şeyden çok fazla haberdar değilim. Şu anda Melen Barajı'nın gövdesinde yalnızca çatlaklar oluştu. Böyle haberleri duyuyorum ben ama içeriklerini okumadım. Çok açık söyleyeyim. Yani be belediye başkanının ee, konuda bir açıklaması vardı evet, o yüzden. Bu, evet şöyle bir şey. Şu anda eğer böyle çatlaklar oluşmuşsa ve biliyoruz ki Melen Barajı'nı doğrudan etkileyecek bir e, şu anda orada bir yani yer hareketi gözlemlenmedi. Yine bildiğim kadarıyla bu durumda oradaki çatlakların sebepleri deprem olamaz ama belki baraj inşası sırasında dikkate alınmamış bir takım unsurlar. Bakın bunları bir söylerken haberleri okumadım canım. Yalnız spekülasyon yapıyorum. Şu yok anda. yok ben zaten yani o ee, detaylar üzerinde değil de ben evet, şeyden. E, demek ki inşa inşası sırasında belki veya hı. da farklı faktörlerden dolayı e, o çatlaklar. Yani şu anda mevcuttur, oluşmuştur. Yani onun e, mutlaka bir şekilde sorumlu kuruluş oranın denetimini yapacaktır. Ama normal işleyişe bakarsanız eğer, ben bundan eminim, mutlaka mutlaka böyle büyük çaplı bir şeyde, e, tesisiste veyahut da e, barajda, e, öncelikle deprem tehlikesi arkasından deprem tehlikesiyle alakalı riski minimize etmek için yani yönetmeliklere göre oranın tasarımı, deprem tasarımı ve inşası yapılmak zorundadır zaten. Yani ben çok daha evvelinde mesela şöyle çalışmalarda bulundum profesyonel anlamda. İşte bazı büyük enerji firmaları söz gelimi kendi yatırımlarını yaparken yani sonuçta eğer orada olası bir deprem sonucu kayıplarının ne olabileceğiyle ilgili raporlar talep ediyorlar. Çünkü neden? Bu bu yani bunları kredi alırken Hı -hı. kullanmak zorundalar zaten e, ama bunları yani hiç tanes ha, bunlar e, hiçbir tanesi anladım. Bunların bunları hiçbir tanesi sıfır risk diye bir şey söz konusu Sol değil. Olamaz. Mutlaka bir risk var. Yani, Onu transfer etmek açısından et. sormuştum. Tabii tabii tab yani sonuçta e, siz özellikle yani bizim ülkemizde e, deprem tehlikesinin böyle sıfır minimize olduğu bir risk, ya böyle bir şeyin imkanı yok. Zaten <gülüyor> bakın, hani biraz önce bu risk hesaplamaları sırasında pek çok bileşen saydım. Burada bu bileşenleri siz modellerken bir takım varsayımlar üstünden gidiyorsunuz. O yüzden hani bütün yaptıklarınızın hepsi zaten iyi birer tahmindir. Yani arkasında durabileceğiniz, savunacağınız tahminlerdir. O tahminleri yaparken e, bile dahi siz bazı konularda dikkatli e, cevaplar veyahut da sonuçlar vermek zorundasınız. Hiçbir zaman sıfır risk olamaz. olamaz evet. Evet. evet hocam. Size çok teşekkür ederiz. Aslında tamam, tabii bir... Açıklayıcı olabilmiştir. Bazen... E, Biraz karmaşık olabiliyor <gülüyor> Ama zaten bu deprem konusu <gülüyor> o kadar karmaşık ki hocam. 20 yıldır bununla uğraşıyoruz ve hala çözemedik biliyorsunuz. İstanbul açısından <gülüyor> evet yani 99'dan sonra hiç durmadan bu konu evet. gündemde e, bir şekilde de kendisini e, tatsız dahi olsa hissettiriyor. Maalesef. Maalesef ben aynı zamanda tabii Altın Saatler programını da kastettim. Çünkü 20 yıldır her hafta yayın yapıyoruz ve ismimiz... Yani zaten, Hala abi, altın abi, saatler. Gerçekten bu konuda... Ee... Bir e, medya mensubu olarak e, çok büyük bir görev üstlendiniz. Ben de sizi bu, bu anlamda tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Aslında size <gülüyor> e, zorunlu olmayan e, ve riski önlemek amacıyla işte başta da e, belirttiniz e, yangın, deprem e, sigortaları hakkında da sorular sormak istiyorduk. Ama onu da bir başka programda gerçekleştirelim. Çok, o konuda da e, söyleyecekleriniz olduğunu biliyorum. Çok çok teşekkürler çok, hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Lütfen. Konuda, Türkiye'de iyi yetişmiş e, destektaşlarımız da var. Yani eğer e, iyi bir sistematik kurulursa çok ciddi anlamda e, Türkiye'de özellikle büyük şehirlerimiz açısından e, bu riskin ne olduğu ne bittiği e, çok çok daha iyi hem de halkı da an, halkın da anlayacağı bir dilde Anlatılabilir düşüncesiniyim. Ben o konuda çok iyimse. Çok haklısınız ve biz de aynı şekilde düşünüyoruz ki e, bu programı gerçekleştirmek için itici gücü de buradan buluyoruz hocam. çok teşekkürler sağlı. Sağlımsın. İyi Kolay günler. Gelsin. İyi hocam. İyi günler. Kolay gelsin. Günler, çok teşekkürler. Evet efendim. Evet. Telefon hattımızda Profesör Doktor Sinan Akar vardı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Razıthanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Şimdi kısa bir müzik parçası dinleyeceğiz ve arkasından hemen Haluk Eydoğan hocamıza bağlanacağız. Deny myself, show me the feeling Oh, you got me wrong If you don't belong, live in the trouble Don't hesitate Time heals the pain You ain't the problem I live the lie, love is the finest You believe in. No need to blame myself, no need to die I'm only human I'm done, you got to put me on I know when you come along Don't hesitate Time It the pain, you ain't the problem. I point the calm that you perform. fun, you are the problem. Try to help myself You are the one Who are the talking You got me wrong I caught you calling I hear you calling Don't hesitate Time heals the pain You ain't the problem I live the dream I hope to be Who I believe in I used to hate myself You got the key Break out the prison Oh, I hope to never see Time passing Don't hesitate açık radyodasınız 94.9'da altın saatler programının ikinci bölümündeyiz birinci bölümde Profesör Doktor Sinan Akkar hocamızla konuştuk şimdi telefon attığımızda Profesör Doktor Haluk Eydoğan hocamız var Haluk hocam Merhabalar Merhaba iyi yayınlar sağalnız çok teşekkürler hocam bugün sabahleyin sizin Facebook mesajınızla uyandık Melen Barajı'nda insan eli girecek kadar geniş boydan boya çatlak oluşmuş. Haberi üzerine siz de yazmışsınız olay haberlere yeni düşüyor diyorsunuz bu sorun neden oluştu? Sorun neden yıllarca saklandı? 2007'de başlanan ve bitmeyen bu projenin hikayesini kim yazacak? Tam bir fiyasko olan bu projedeki hataların hesabını kim verecek? Bu çatlak ne zaman başladı? Zemin sorunu mu yoksa inşaat malzemesi ve tasarım sorunu mu? Proje için yerli ve yabancı kredi alındı mı? Bugüne kadar kaç para harcandı? Açıklama bekliyoruz. İlgili bakanlık ve devlet su işlerinden diye Yazmış evet. olduğunuz Facebook mesajıyla uyandık hocam. Evet güzel. Yani artık gazete gibi oldu galiba Facebook mesajları. Evet ben de bunu bilhassa tekrarlıyorum. Çünkü e, dinleyicilerimiz hemen sizi e, takibe alabilirler. Haluk e. Doğan evet. olarak Facebook'ta e, rahatlıkla sizi izleyebilirler. Çünkü e, evet. son derece önemli. Notlarınız geçiyor, makale örnekleri veriyorsunuz hem kendinizin hem de meslektaşlarınızın. Evet hocam. Evet. Ya bir sosyal sorumluluk olarak da bu sosyal medyayı ben o öyle kullanmak istiyorum. Çok haklısınız. Ee, ki, ki, kişisel bazı amaçlar için değil ama gerçekten e, halkımızın e, haberdar olması açısından da önem önemsediğim haberlerin kopyasını koyuyorum. Kendi fikirlerimi yazıyorum, çevre duyarlılığım var, depremle ilgili risklerin azaltılması duyarlılığım var. İstanbul'da yaşayan ee, ve birçok bir e, sorunla zaman zaman karşılaştığımız bir e, İstanbul e, şehrinde yaşayan bir insan olarak bu duyarlılığı gösteriyoruz. Ve bu duyarlılığı da taşımaya çalışıyoruz sosyal medya üzerinden. Sosyal medyanın iyi bir tarafı da bu. Evet. Kullanırsa iyi iyi şeyler yapılabilir, elde edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi biz eskiden e, yani soru önergeleri falan veriyorduk mecliste. Evet, 24. Dönem CHP milletvekilisiniz. <gülüyor> İstanbul milletvekili. Evet, yani e, soru önergeleri verirken bu böyle sorular soruyorduk. Evet. E, e, aynı zamanda biliyorsunuz e, bilgi, bilgi isteme kanunu var, e, bilgi isteme bilgi kanunu... edinme kanunu. Evet. Bilgi edinme kanuna göre de yani bu soruları böyle sorabiliriz. Ve bunda e, topluma açık sorduk, yani aslında bize bazı bilgiler geliyordu ama e, çok emin değildik yani ne oluyor ne biliyor gidip yerinde görme imkanımız da olmayınca aslında e, bölgede e, görev yapan e, sanıyorum bazı insanlardan gelen bilgiler e, etrafta konuşuluyordu e, daha sonra resimler gelmeye başladı falan ama bir türlü haberler çıkmadı bu yıllardır haberlere çıkmadı yani bu e, e, dolayısıyla şimdi artık ee, Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da e, resimlerle bunu göstermeye başlayınca e, artık bunun ha hakikaten 2007 yılında başlayan e, be belli krediler alınarak başlanan bu e, mühendislik projesinin, büyük mühendislik projesi öyle diyelim. Bunlar e, büyük mühendislik projeleri olarak geçer biliyorsunuz. Elbette. Tabii. Ee, bu büyük mühendislik projesine harcanan büyük paraların neden boşa gittiğinde merak ediyorum. Hocam ben Elvan bu arada. şey Bu soru önergesi dediğiniz eskiden mecliste sunuyorduk. Geçen gün gazetelerin bir tanesi de bir haber verdi. Sonra o önergelerinin %70'i cevapsız kalıyormuş. Ancak %30'u civarı cevaplanıyormuş. Evet. Bu konuda sosyal medyadaki sorularınız daha yüksek oranda mı cevaplanıyor? Yok. Oralara cevap görmüyoruz. Yani telefonla arayıp da o bilgileri veren ya da yazılı olarak veren de yok. Öyle bir sorunluk hissetmiyorlar. Evet. Ama e, yani e, bu soruların da sorulması gerekli inanıyorum. Çünkü bizim verdiğimiz vergilerle bu tür projeler sonunda yapılıyor. Evet. Gerçi sanıyorum yurt dışından kredi alınmış diye duymuştum. Onun da tabii o bilgiye de fazla e, sahip değilim. Yani bu halkımızın e, vergileriyle yapılan bu, bu tür projelerin ee, ne olduğu bu, son, bu sonu neden varıldığı neden böyle bir şey olduğu bunların da tabii halka açıklanması lazım evet hocam şimdi e, İstanbul Deprem Çalıştayı e, 2-3 Aralık 2019'da İstanbul'da düzenlendi Siz de birinci oturumun e, konuşmacılarından biriydiniz ve evet. AFET Risk Yönetimi e, oturumunun ve aynı zamanda bütün çalıştayı da izlediniz. Genel kanaatlerinizi alabilir miyiz hocam? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani bu çalıştayın bir kere yapılması çok iyi oldu. Bu tür İstanbul'un sorunlarıyla ilgili çalıştaylar bitti var. Önümüzdeki günlerde de göreceksiniz. Dün de ulaştırma, bugün de daha ulaştırma çalıştayı var. 17-18 İBB'nin düzenlediği. Yani İstanbul'un temel sorunlarıyla ilgili de, afet, deprem, e, trafik ulaştırma, e, çevre, e, su e, bu konularla daha önce de e, bazı e, toplantılar yapılmıştı. E, dolayısıyla bunları gündemde tutmak ve bilim insanlarının bu konuda tartışma ortamına çekmek ve bu konulara topluma mal etmek açısından e, bu çalıştaylara ben şu, çalıştayları çok önemsiyorum. Evet. E, tabii ortaya e, sonuç raporları çıkacak. Yani bu, bu raporlar üzerinden özet raporlar çıkacak, e, yönetici raporları çıkacak. Bu raporlar üzerinden de İBB e, öncelikleri belirleyerek projeler geliştirecek, eylem planları geliştirecek. Yani çalıştayların e, sonucunda bunları bekliyoruz. Evet. E, doldurması gerekiyor. E, yani çalıştay ortamı e, çok güzel. Bir süredir de görmediğimiz birçok uzmanı, bürokratı, özel sektörden, STK'lardan, siyasilerden, üniversite öğretim üyelerinden uzmanları da bir arada görmek güzeldi. ve Birçok konu konuşuldu deprem çalışanında. Temalar vardı. 6 evet. tane ana tema vardı. Bunlardan bir tanesi afet risk yönetimi. Diğeri acil durum yönetimi ve iyileştirme. E, riski anlamak, afet risk finansmanı e, ve dayanıklı mekansal planlama ve gelişim. Ayrıca altıncı temada ekosistem, doğal kaynaklar ve iklim değişikliği adaptasyonu. Bu altı tema altında e, iki gün süren e, oturumlar yapıldı. İkinci gün e, tabi e, masa başı çalışmaları yapıldı. Evet. Çalışma anlamında. İlk gün daha çok. Bireysel sunular şeklindeydi. Benim de öyle bir bireysel sunum vardı. Ee, ama ben daha çok bir e, sismolog, deprem bilimci olarak, bir coğuzlukçı olarak İstanbul'un deprem tehlikesi üzerinde e, durmadım. Daha çok e, uzun süredir gündeme gel, gelmeyen ancak e, bu yeni belediye yönetimiyle gündeme gelen e, İstanbul Deprem Master Planı'nın güncellenmesi ve İstanbul Deprem Master planında öngörülen eylemlerin e, uygulamaya konulmasına yönelik İstanbul Deprem Master planının e, içeriğini, e, neler yap, yapmak istediğini e, bu, ve İstanbul'a deprem listelerinin azaltılmasıyla ne, ne tür katkılar koyabileceğini, bu konuda nasıl e, ilgili kurumlar örgütlenebileceğini, bunları hatırlatmak amacıyla bir e, bana verilen 15 dakikalık bir sürede anlatmaya çalıştım. Evet ben dinledim evet. ve son derece önemli tabii özellikle de İstanbul için deprem master planını e, referans göstermeniz e, geçmiş çok e, yani 15 senelik çok bir maziden var. bahsediyoruz ama evet. son derece önemli e, bir e, kaynak ve hakikaten bunun güncellenmesi orada vaz edilen... Ee, önlemlerin alınması, çalışmaların evet. yapılması önümüzdeki dönemin e, en önemli e, çalışmaları olacaktır diye biz de e, aynı evet. şekilde düşünüyoruz hocam. Ayrıca, ayrıca tabi yine e, bilginiz dahilindedir. E, Sayın e, Belediye Başkanımız Ekrem Bey e, e, orada açıklamada bunun konuşmasında e, bir deprem platformunun kurulması evet. görülüyor. Yani bu İstanbul Deprem Platformu'nun e, kurulması e, çok önemli bir adım olur. E, yani deprem seferberliği ilan etmiştim Sayın Başkan. Ama bu deprem seferberliği için doldurması için e, birçok çalışma yapılması lazım. Zaten çalıştayın amacı da bu seferberliği nasıl organize edileceği, nasıl e, planlar öncelikli projeler geliştireceği karar vermek e, açısından önemli. İstanbul Deprem Platformu'nun amacının aslında bu platforma tabii e, katılması öngörülen birçok sektör var. Yani bu e, biliyorsunuz dünyada özellikle e, son o, o, son 10 yılda e, uluslararası e, afet riskinin azaltılması e, global toplantılarında, uluslararası toplantılarda katılımcılık giderek çok önem kazanıyor. Yani... E, yapılacak işlerin ve sorumlulukların paylaşımı çok önemli, toplumun herkesinin tarafından. E, bu e, İstanbul Platformunun e, platform üyeleri ki bunlar kimler? İstanbul platformunun olası üyeleri, e, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, üniversiteler, araştırma kuruluşları, medya kuruluşları, meslek odaları, ilgili sektör bilimleri, finans sektörü kuruluşları sağlık sektörü kuruluşları, turizm sektörü kuruluşları, ulaşım sektörü kuruluşları, güzel saatler ve kültür sektörü kuruluşları, kent konseyleri, sendikalar ve evet. e tabii ki e, merkezi yönetim temsilciler, güvenlik sektörü, askeri sektörü, siyasi partiler, ilçe beye de Evet. Dolayısıyla e, ortada İstanbul depremiyle karşılaşacağımız çok büyük riskler var. Biliyorsunuz bunlar açıklandı. Yani 2000 yılından beri yapılan yayınlanan raporlarda İstanbul'un büyük bir depremle karşılaşacağı kayıpların durumunu biliyoruz. Onları gerekirse tekrarlarız. Dolayısıyla bu riskleri bu kentte, bu ilde, bu kadim şehirde azaltmak için yapılacak işlerle ilgili sorumluluğun da paylaşılması gerek. Dolayısıyla bütün bu biraz önce saydığım sektörlerin de ee, bu konularda fikirlerin alınması gerekiyor. Toplumun her kesimden elde veri ve bilgilere dayanarak etkinlik önceliklerinin belirlenmesi, risklerin azaltılmasına ilişkin uygulama projelerinin sorunları, bütçelerinin zamanlaması ile tanımlanması, farklı kaynaklarla oluşturulacak bir İstanbul Deprem Fonu'nun yönetilmesi, uluslararası bağlamda destekler sağlanması için e, girişimlerde bulunması gibi onları içerecek bu platform çalışması. Evet. O nedenle bu model aslında dünyada uluslararası toplantılarda tartışılıyor. Yani sendai e, risk azaltma çerçeve programına bakarsak ki 2015-2030'a kadar e, birçok e, yerleşimlerde büyük şehirlerde e, bu platformun önerileri var. Yani e, çerçeve programının deprem afet riski altındaki olan ülkelere e, kentlere e, önerileri var. O çerçevede bu platform çok önemli çünkü uluslararası e, çerçeve programlarında Afetistan'ın azaltılması amacın çerçeve programında bu e, global, e, bölgesel ve yerel platformların hatta belki bazen mahalle ölçerinde ya da ilçe ölçerinde mutlaka bunların e, oluşturulması e, gerektiği söyleniyor. Nitekim Sendai e, Afetistan'ın azaltma çerçeve programı toplantısına Türkiye'de katıldı ve imza aldı. Ee, Türkiye'de bu konuda çalışmalara katıldı. Ee, üst düzeyde. O nedenle e, ülkemizde bunu, bu, bu, bu tür e, şeyleri, önerileri takip ediyor ama e, takip etmek yetmiyor ve bu gerekli şeyleri yerine getirmesi gerekiyor. O nedenle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımlı bir kent platformu oluşturması konusunda da e, bir öngörde bulundu ve Sayın Ekrem İmamoğlu bunu bizzat toplantıda açıkladı. Evet, evet hocam. Dün ve bugün de İstanbul sürdürülebilir ulaşım kongresi e, gerçekleştiriliyor e, ve evet. önümüzdeki hafta programımızda da Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamızdan e, bu kongrenin e, detaylarını öğrenmeye çalışacağız. Biliyorsunuz geçen hafta da deniz ulaşımı konusunda e, bir evet. gene belediyenin düzenlediği bir çalışma vardı. Yani evet. belediyenin birbiri arkasından son derece önemli konuları gündeme getiren toplantılar düzenlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz de sizin gibi ve evet, topluma, önüm... topluma e, duyuruyoruz, duyuruyoruz ve mal, ed, mal ediyoruz. Yani öyle düşünmek lazım. Yani e, işitme işitmenin de e, Faydası var bu konuları. Evet. Ee, ama bunun arkasının tabii e, projelerle, eylem planlarıyla uygulamaya geçilmesi lazım. Geçilmesi gerekiyor. lazım. Doğru. Evet siz konuşmanız için özellikle e, belirttiniz e, bu e, deprem çalıştayı sırasında afet risk e, yönetimi konuşmasında e, yer bilimlerinin alanına giren konulardan ziyade e, geçmişteki ee, en önemli belgelerden birisi olan deprem master planına İstanbul için deprem master planına e, ilişkin e, konuştunuz e, hakikaten evet. yani şu anda yer bilimleri açısından e, çok sayıda e, çalışma, çalışma var, yapıldı. yapıldı hala da devam ediyor ve çok önemli çalışmalar ve bu sayede Marmara Denizi'nde artık neredeyse en ufak titremeyi bile e, öğrenebilir hale geldik Birden küçük. Hani, evet e, <gülüyor> sıfır nokta. <gülüyor> sıfır büyüklük dediğimiz büyüklüklerin altında e, çok küçük depremleri kaydeden hale geldik e, e, Marmara'da. Ben öz özellikle şunu da söylemek istiyorum. Lütfen. E, Bey, e, şimdi biz hep İstanbul depremi İstanbul depremi diyoruz. Marmara'da şey ana Marmara fayı üzerinde ana Marmara fayı üzerinde büyük, büyük bir deprem beklentimiz var. Bu deprem olduğu zaman yalnız İstanbul depremi Elbette. Deprem, tabi bu Marmara depremi olacak. Evet. Bu Marmara Denizi deprem olacak. Dolayısıyla ben toplantılarımda, konferanslarında şunu özellikle ifade ediyorum. Ee, bu deprem eee Marmara'da olan yer illeri de ilgilendi. Evet. Yani eee Tekirdağ'ı da ilgilendiriyor, Çanakkale'yi de, ilgilendiriyor. Yani Gemlik'i de ilgilendiriyor. Anladın mi? Kocaeli'ni de ilgilendiriyor. Çok ee, önemli. Yani. Evet. Eee Yalova'yı da ilgilendiriyor. Çünkü bu deprem nasıl ki Kocaeli depremi, e, Gölcük'teki deprem İstanbul'a 90-100 kilometre ötedeki yerlerde hasarlar yaptıysa e, Marmara'nın içindeki böyle büyük bir deprem de 100 kilometrelik yarı çaplı bir alanda çok ciddi sonuçlar doğrayabilecek. Evet. Onun da ötesinde bir de Tsunami'den bahsediyoruz Gözde değil mi hocam? Marmara Belediyeler Birliği'ni de çok ilgilendiren bir konuyla karşı karşıyayız bu anda. Evet. Ee, onun ötesinde bir de Tsunami'den bahsediyoruz Bir, bir de o, Tsunami, o var Evet Tsunami çalışmalarını Ortadoğu Teknik Üniversitesi e, Birkaç kez tekrarladı Hı -hı. E, En son e, 2018'de e, Hı -hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Üniversitesi Orta Doğu'ya Doğu Yine bir revizyon çalışması yaptırmış Tehlikelerle ilgili, Hı -hı. ilgili Özellikle kayıtlarla ilgili Kayıtların Biraz sayısı değişti ama Gizerek artıyor yani. E, normalde işte İstanbul'da e, bu son tespitlere göre e, 40, 40 bin ile 45 bin arası e, bina çok ağır hasarlı ve yıkımla karşı karşıya. 194 bin bina da e, hasarlı duruma geçiyor. Hı hı. Yani yıkılmasa bile hasa, çeşitli derecelerde hasarlı olacak. Orta hasar dahi. E, 500 bin hane e, deprem riskli e, olacak. Dolayısıyla e, bu da e, yani ortalama 1,5 milyon 2 milyon kişi arasında e, barınma ihtiyacı duyacak. Yani bu e, dolayısıyla can kaybını da bu yeni e, revize edilmiş e, çalışmada e, yani binde birle nüfusun binde biriyle binde ikisi arasında değişebilecek oranda olacağını söylüyor. Ee, yeni e, rapor. Evet. 80-120 milyar TL'de mali kayıp. Evet. Biz yani... e, bu İstanbul'da hasar e, görebilirlik e, konusunu da e, sayın profesör Doktor Eser Çaktı ile e, 8 Ocak tarihinde e, programımızda ele alacağız hocam. O e, son raporun detaylarının da e, evet. üzerinden e, geçeceğiz. O da çok önemliydi. Yani. Onların yani raporunda 1 milyon 300 bin Bina üzerinden bir çalışma yapıldı. Evet, evet. evet Peki e, bu çalıştayda ben, Bilmiyorum çok fazla dikkatim çekmedi ama Kritik altyapı üzerinde duruluyor mu e, Valla ben bütün e, Yani aynı anda 2 3 4 tane Şeyde e, salonda Konuşmalar ve e, şeyler vardı e, sunular vardı Çalıştayda da öyle o 42 masada Çalışma yapıldı ben 5-6 e, masayı gezebildim ama e, birçok masayı gezemedim. E, mutlaka oralarda bu konular e, konuşulmuştur. Kritik yapılar, mesela bu e, riskle ilgili risk, e, riskle ilgili sayanlıklı mekan planlamayla ilgili evet. ya da, e, diğer e, masalarda, ilgili masalarda e, bazı isimler görüyorum. Çünkü ee, çok değişik sektörlerden katılımcılar vardı ee, yani e, sektör, özel sektörden de e, kamu sektöründen de katılımlar vardı yani e, TUSİAD temsilcileri katıldı İstanbul Sanayi Odası temsilci katıldı e, Sigortalar Kurumu katıldı e, DAS katıldı e, dolayısıyla e, ve, yani e, çok e, çok e, disiplinli katılımlar var. Bu, muhtemelen e, oralarda e, birçok sektöre ait e, riskler de tanıtılmış diye düşünüyorum. Daha evet. rapor e, çalıştay evet. raporu e, bitmedi. O rapor e, bitince, sonuç raporu bitince, sanıyorum oradaki e, şeyleri e, konuların içeriklerini daha ayrıntılı göreceğiz. Takvim belli mi hocam? Yani ne zaman çıkacağı yaklaşık olarak? Evet, şu anda benim bilgim dahilinde değil. Evet. Şimdi bir dizi şeyden çalıştaydan kongreden söz ediyoruz. İşte ulaşım konusu, deniz taşımacılığı konusu, evet. deprem olarak şey yapılmış simlendirilmiş ama esasında o daha geniş kapsamlı şeyde küresel ısınma falan da dahil olmak üzere böyle daha bir evet. kapsamlı bir şey. ...konu aslında... E, ...şimdi e, ben ona, onu söyleyecektim... Da, ...mesela aslında e, böyle bir... hani e, ...biz afet deyince tabii ki depremleri ...öncelikle e, alıyoruz evet. ama... ...öbür taraftan daha böyle ağır gelişen... ...bir afet olarak bu küresel ısınma ve onunla... ...bağlantılı bir takım şeyler var... E, ...İstanbul'da özellikle işte... E, ...şiddetli yağışlar... E, ...altyapının bu konuda... ...yetersiz kalması falan gibi... E, ...bütün bunları böyle... ...bir arada toplayacak bir... O, ...afet platformu mu olacak... Ya, evet, o mu görülüyor. E, yani deprem çalıştığı deprem platformu olarak ama e, bu tabii e, giderek e, sanıyorum bu e, zaten Birleşmiş Milletler'in afet işlemi azaltma e, kuruluşu e, genel olarak afetlerle ilgili gelişmeleri duyuruyor. İlgili ülkelere sık sık toplantılar yapıyor. Küresel to, e, toplantılar yapıyor. Ve oralarda e, her şeyde çok değişik kurumlardan şeyler çıkıyor. Afetle ilgili istatistikler yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Mali kayıplar açısından, çevre kayıpları açısından. Orada gördüğümüz son yıllarda iklim kökenli, kökenli afetlerin kayıplarının arttığı. Evet. Yani e, bunu çok açık e, istatistikler gösteriyor. Yani ilgili kurumların web sayfalarına girip o raporlara bakarsanız, e, bugün de hatta bir ara baktım, e, gerçekten e, iklim, köken, iklim değiştiği kökenli e, kayıt listeleri e, birçok ülkede, yani hem düşük gelirli, e, gay, gayri sahibi milli hastası düşük olan, gelirleri düşük olan, Alk gelir grubu ülkelerde, orta gelir grubu ve üst gelir grubu ülkeler dahil. Amerika'da biliyorsunuz geçen sene... Bir de, bir de, Kısırgalar nedeniyle değil, değil mi? ...tayfun hı hı. çok büyük büyük maddi kayıtlara neden oldu. Evet. Ee, Dolayısıyla e, her gelir e, seviyesindeki e, ülkeleri ve ekonomilerin çok ciddi etkilemeye başladı. E, ...tayfun değişti. Yani tayfunlar... E, e, aşırı yağışlar Ya da kuraklık Aşırı yağışların sonucu olan e, Seller ve tabii Onların tetiklediği heyelanlar artıyor e, do, Dolayısıyla Mesela bir raporda okumuştum 2016 ya da 2017 idi Bu son e, Yağmurların süresi %20 artmış Hocam e, Zamanımızı doldurduk Kusura bakmayın sözünüzü Hocam. kesiyorum ama bir başka programda devam etmek üzere <gülüyor> diyelim çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için sağ olun özellikle rapor çıktıktan sonra stüdyoda uzun bir program yapmak dileğiyle diyelim umarım inşallah sağ olun hocam çok çok teşekkürler teşekkürler sağ olun, olun. hoşçakalın Evet efendim. Bugün programımızda ilk e, konumuz Profesör Doktor Sinan Akkar idi ve ikinci bölümde Profesör Doktor Haluk Ei Doğan ile görüştük ve her iki konumuzla e, deprem çalıştayını değerlendirmeye çalıştık. Bugün aynı zamanda Uluslararası Göçmenler Günü, bütün göçmenlere kutlu olsun diyelim. Onlar da çok büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Yakında bu konuda da bir e, program gerçekleştireceğiz.